Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba, günaydınlar Günaydın Evet, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü Bugün 22 Mart Dünya Su Günü ee, Umut edelim ve e, isteyelim ki... <gülüyor> Ee, bütün dünyada ormanların ve e, su kaynaklarının üzerindeki bütün bu baskılar e, Yapılaşma baskıları, sanayileşme, kentleşme baskılarının bundan sonra e, Tabi bütün dünya açısından son bulmasını istemek belki zor ama En azından azaldığı e, gelecek dönemler görmek umuduyla diye başlayalım Programımızda da sıklıkla aslında bütün bu orman kaynaklarının ve su kaynaklarının üzerindeki bu baskılardan bahsetmeye çalışıyoruz. Bugün yine aslında hem doğal hem tarihi hem kültürel varlıkların hepsini birden ilgilendiren bir e, projeden e, bahsedeceğiz. Antalya'da Kaş ve Kalkan arasına yapılmak istenen bir otoyol projesi var. Bununla ilgili bir hukuki süreç de e, devam ettiriliyor. Sadece otoyol e, projesi değil tabii bir hava limanı evet. e, ve yapılaşma vesaire. Kaş etrafındaki Kaş e, nispeten korunabilmiş. Tam da bu. E, yollar vesairenin zor zor ulaşılabilir hı hı. olması sebebiyle belki e, e, korunabilmiş, korunabilmiş. E, ender alanlardan pelin tabi sen çok güzel ...şeylerle hani dünya orman günü ve su günü <gülüyor> ile ilgili çok güzel dileklerle başladın ama biz de birdenbire hemen sorunlarına girdik. Evet. Sorunların e, tam da bu ormanlarla ilgili sorunları da çok e, içeren e, Kaş'la başlayalım dedik. Hattımızda da avukat Tuncay Koç var. Tuncay Bey e, Kaş Tanıtma ve Turizm Derneği'nin avukatlarından... Ee, öncelikle Kaş ve civarında yapılan projelerle ilgili sorular soracağız. Daha sonra e, Büyük notcu Çifti cinayetinin de takipçisi ve avukatlarından e, onu da soracağız. Hoş geldiniz yayına Tuncay Bey. Nasılsınız? Merhaba. E, teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle geçen hafta aslında geçen hafta konuşalım dedik fakat olamadı. Siz de duruşmadaydınız. Kaş ilgili bir otoyol projesini yürütmeyi durdurma kararını duyduk ve sevindik. Ve evet. bunu size soracaktık. Nedir bu? Yani otoyol projesi nedir? Yürütmeyi durdurma kararının önemi nedir? Önce onu bir öğrenelim sizden. Evet. Kaş Kalkan Arası'na yayladan geçen bir Hatta Güzelgah belirledi Karayolları Genel Müdürlüğü. Ve 28.7 kilometrelik bir alanda iki şerit geliş giriş toplam dört şerit. Hı hı. 26 metre boyunda bir yol planlaması yaptı. Ama bu yol planlamasına kaçtının ihtiyacı yok. Çünkü mevcut kıyı yolu var. Tabi bu kıyı yolu özellikle yazın yetersiz oluyor. kaputaş Plajı'nın yanından geçen yol. Hı hı. Fakat yaz dönemi hariç e, bu yolda herhangi bir kullanım yok. Dolayısıyla yayla bölgesinden geçecek bu 28.7 kilometre aslında e, ihtiyaçtan yapılmıyor. Fakat kayıpları neler ona bakmamız lazım. Siz de yayında belirttiğiniz gibi ormanlık alanlarımız çok değerli. Kaş çok çok değerli. Öyle. E, evet. Kaş Türkiye'nin en korunmuş bir Kaş bölgesinden biri. Dediğiniz gibi ulaşım zor olduğu için Datça ve Kaş bu nedenlerle diğer bölgeleri bizden daha öne çıkıyor. Ulaşım zor olduğu için çok fazla e, yoğunluk, e, evet yani kitle turizmi e, buraya gelmiyor. Fakat son yıllarda kitle turizmini de sıkmak istiyorlar. Sıkıntı da buradan başlıyor. E, bu otoyol projesinde bunun bir parçası tabii. Ki. Bir parçası tabii. Üç yıl önce e, büyükşehir belediyesi bir böyle 25 binlik kaş planlarını yaptı ve burada sit alanlarına da imar izni verdi, imara açtı. E, kitle turizmi yapılacaktı. Fakat yine açılan davalarla e, bir davada iptal edildi imar planı. İkinci davada Danıştay'da bir kişi raporu lehimize geldi. Onda da yürütmeyi durdurma kararı bekliyoruz. Akabinde de bu proje geldi. Bir de havalimanı projesi var fakat o sadece şu anda söylenti durumunda. Herhangi alınmış bir ritmi izin yok havalimanı için. Bu otoyol projesinin geçtiği alan ise tam 6 tane antik sit üzerinden geçiyor. Endemik tür olan Likya Orkidesi'nin tam içinden geçiyor. Yine endemik türler olan, nesli tükenmekte olan yaban keçisi ve bölgeye ait bir tosba var. Onların yaşam bölgelerinden geçiyor. Tarım alanları ve ormanlık alandan geçiyor. Evet. Yol toplam olarak 1 milyon 400 bin metrekarelik bir Alanı kaplayacak ve bunun yarısı tarım alanı, yarısı ormanlık alan. Ee, bir dakika, bu e, Kaş Kalkan Otoyolu bunun bir parçası mı? Yani bütün otoyol e, ağından mı bahsediyorsunuz Kaş Yok. üzerine? Sadece e, bu 28 Sadece kilometrik, kilometrik yoldan kilometri. bahsediyorum. Anladım. Hı -hı. Evet. Bu 28 kilometrik yol dediğim gibi Kaş'ın arka mahallesinin Çukurbağ mahallesinden başlayıp 5 ee, mahal köyü geçtikten sonra Kalkan'a bağlanıyor Kaputaş üzerinden evet. ee, Kaputaş'ta e, Kalkan Güney Yamaçları 1. derecede sit alanı Hı -hı. Hı -hı. Ee, Sit alanına da Bu yol geçiyor Ve Tabiat Vakitlığı'nın koruma Komisyonu da e, buranı, Buraya izin vermiş Sitlerde biliyorsunuz Özellikle 1. derece sitlerde hiçbir şey yapılamaz Sadece bazı altyapı projeleri yapılabilir Geçen yıl bu projeyi görünce Kaş halkı tabii büyük tepki gösterdi. Orada köylerde yaşayanlar hala geçimlerini geleneksel tarım yöntemiyle sürdürüyorlar. Bu yol tarım alanlarını parçalıyor, doğal habitatı parçalıyor. Çok büyük yarma e, dolgulara, kazılara patlatmaları neden olacak. Dolayısıyla yaylanın tüm coğrafi pozisyonunu değiştirecek. Hem coğrafi hem e, ekonomik hem kültürel. Tabii evet aynen hepsini değiştirecek. Bu nedenle Kaş Turizm Tanıtma Derneği başta olmak üzere 76 vatandaş ve davamıza e, Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi de katıldı. Toplam 78 davacı olarak 2 adet dava açtık geçen yıl. Hı hı. Davalardan birisi bu projenin chat raporu, chat gerekli değildir kararı verildi valilik tarafından. E, Buna açtık. İkincisi de Kapıtaş eee alanından geçen üst kottaki yol için Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu verdiği izne karşı da ikinci bir dava açtık. böyle bir projede çet gerekli değildir kararı verilmesini anlamak mümkün değil. Evet. ya yani mutlaka çet yapılması lazım ama zaten yolun buradan yapılmaması lazım. Tabii. Zaten hı hı. doğru bir çet raporu alınsa burada bir yola ihtiyaç olmadığı ...var ise de yola ihtiyaç... ...güzergahın bu olmadığı açıkça belli olacaktı. Fakat... E, ...bu ayrıntılara girmemek için... ...çünkü karayolları... ...genel müdürlüğünün... E, ...kamu kuruluşu olduğu için... ...ve yolda genellikle bir ihtiyaç olarak gözüküyor... ...genellikle de bu tür projelere... ...çette ihtiyaç duyulmuyor. Ama burası özellikle bir bölge. Burası kit Çok... alanlarıyla bezeli... Evet. ...ormanlık alan, tarım alanı... ...Türkiye'nin en kurulmuş alanlarından biri çok önemli bir maki e, durumu var Kaşım dağlarında. Dediğimiz gibi Lidya Orkidesi var. E, yaban keçilerinin yaşama alanı giderek sayıları azalıyor. Böyle önemli bir alanda bile bu kararı verdiler. E, evet. Fakat geçen hafta e, elimize geçen kararla Antalya 4. İdare Mahkemesi Kapıtaş'tan geçen alanına verilen izme karşı e, yürütmeyi durdurma kararı verdi Ama Hı -hı. chat gerekli değildir kısmından henüz sonuç bekliyorsunuz Anladım Onu Sonuç öbür... bekliyoruz bu Hı -hı. verilen karar o da etkileyecek evet, tabii, çünkü tabii. Proje Hı -hı. bir bütün e, burada 28.7 kilometrelik alanın 2842 metresi bu birinci derecede sit alanından geçiyor Dolayısıyla bu sit alanından yürütmeye durdurulma verildiği için proje artık mutlaka değiştirilmesi lazım. Hakeme kararı uygulanması lazım. Bu arayı yapamayacakları için tüm projeyi etkileyecektir. Dolayısıyla diğer dava da sonuç bekliyoruz yakınlarda. Umarım öyle olur Tuncay Bey. Karşıla ilgili bir de böyle bir yol gerekli değil ya da güzergah tamamen yanlış deniyor. Yani hem endemik açıdan hem orada insanların ee, geçimi ve yaşam biçimi açısından e, peki başka eğer diyelim ki e, hakikaten bir ihtiyaç var ve illa bir şey yapalım denirse mesela e, peyzaj mimarlarının önerdiği başka bir güzergah vesaire söz konusu mu? Şu aşamada başka bir güzergah söz konusu değil ama zaten orada köylülerden öğrendiğimiz dağlardan geçen e, bir stabil yolu var. Yani hiç hmm. yol yok bir yaylalardan geçen. Hmm. Mevcut bir yol var. Ee, o yol iyileştirilebilir. Yani bir hmm. yolu hariç arkadan ikinci bir yol mevcut. Fakat Karayolları Genel Müdürlüğü dört şeritli bir yol yapmayı kafasına takmış. Bu bizim standardımız diyor. Diğer yolu iyileştiremeyiz diyorlar. Evet. Yani orada bir e, inatlaşma söz konusu. E, yani yörenin özellikleri dikkate alınmadan... Belli standart şablonlara oturarak yapmaya kalkarsanız hiçbir iş olmaz. Evet mutlaka her bölgenin özelliğini yerini ona göre e, ayırmak lazım. Zaten o bölgede bir dört şekli yola ihtiyaç yok. Evet. yok. İşte Karadeniz yaylarında da e, benzer bir durum var biliyorsunuz e, evet Yeşilyol'da Evet yeşil yolda vakil daha benzer bir vaka. Evet çok hem yüksek rakımda hem işte yaylalardan geçiyor hem de çok kısa süreli ancak yani turizm amaçlı kitle turizmi amaç amacıyla yapılsa bile e, gerçekten de e, senenin bir ayı en fazla kullanılabilecek bir şey belki kaçta da biraz daha uzun olur ama her halükarda e, kaşa büyük zarar verecek e, bir şeyden bahsediyorum. Bir yandan da e, Tuncay Bey siz Tanıtma ve Turizm Derneği'nde çalıştığınız için. Ee, şunu biliyorsunuzdur yani kaşın o kadar büyük güzellikleri ve değerleri var ki e, bunu bir şekilde oradaki yerel e, dernekler ve oluşumlarda gerek su altı olsun gerek e, yer yüzünde olsun o güzelliklerini başka bir şekilde bir ekoturizme çevirmek ve daha anlamlı e, bir turizm projesi yapmak için de çok çaba harcadı diyebiliyorum. Şimdi Doğru. ama hı hı. buna rağmen işte hala mesela diyorsunuz ki havalimanı e, şeyi, haberleri çıkıyor ve genelde Türkiye'de bu havalimanı haberi bir kere çıktı mı e, peşi sıra gerçekten de olu veriyor Yani bir, bir yer belirlenmiş oluyor e, ve paydaşların hiçbir haberi olmadan. Ulaştırma Bakanı'nın da bu hı. hafta bir açıklaması vardı her 100 kilometreye bir e, havalimanı. Ee, yapmak gibi bir planımız var diye biraz zihni sinir projesi gibi <gülüyor> <Ben> ama <gülüyor> her 100 kilometre gerçekten bir akıllara bir ee, Şimdi çoğu havalimanı istemiyor bile. Evet. evet. Yani çok büyük yatırımlar. Kütahya havalimanı bunun bariz örneği. İnşaat aşamasında yarım önce... kalan da oldu şu anda Türkiye'de atıl vaziyette inşaatı başlamış e, bitirilememiş bitirildiği halde evet. işte kullanılmayan e, hatta depo olarak <gülüyor> falan kullanılan bir takım havalimanları var. Şimdi aslında belki biraz toparlayacak olursak e, herhalde hedef şu havalimanı ve otoyol. Ee, havalimanı tabi biraz daha belki e, öncelikli konumuz değil şu anda otoyol e, öncelikli Aha. konumuz. E, bu Kaş ve Kalkanı e, belli ki e, Mass turizm e, dediğimiz... E, turizme açmak e, üzerine ve bu yolu da yaparak buraya erişimin e, kolaylaşmasını daha e, fazla e, büyük e, miktarda kitlelerin buraya gelebilmesini sağlamak. Acaba bununla ilgili burada e, ya zaten bu otoyol projesi başlı başına çok vahim e, hem doğal hem kültürel hem tarihi kaynaklara yönelik çok ciddi tehlike içeriyor. Fakat onun dışında mesela burada <gülüyor> e, çok büyük e, turizm tesislerine e, verilmiş tahsisler izinler, acaba bununla eş zamanlı olarak böyle bir takım gelişmeler de var mı Kaş ve Kalkan e, güzergahı içerisinde? Şimdi 1 bölü 25 binlik planda dediğim 2 tane davamız var o planlarda. Birisi iptal edildi Diğeri ise yürütmeye durdurma aşamasında. O planlarda bu otelleri de görebiliyorduk. Beş hı hı. yıldızlı, e, yani hı hı. turizme tahsis edilmiş, özellikle sit alanları içinde büyük hı hı. yerler vardı. Fakat bu planların e, iptaliyle Pek mümkün olmayacak e, neyse ki. Zaten Kaş'ta şu anda 5 yıldızlı otel yok. 4 yıldızda evet. birkaç otel var ama kitle turizmi yok. Çok Hı -hı. büyük oteller yok. Butik otel tarzında çalışıyor. Çok alternatif e, turizm olanakları var. Yani da, dalada biliyorsunuz. Aynı zamanda yukarıda parasailing yapabiliyorsunuz. Doğa yürüyüşler var. Kültür turizmi var. Yani Kaş'ın turizm potansiyeli çok çeşitli ve geniş. Evet. Zaten 2016 yılında Türkiye turizmi küçüldüğü dönem, bir kriz geçirdiği dönem Kaş bundan etkilenmeyen nadir yerlerden biri. Hmm. Evet. Yani herhangi ot krizden etkilenmedi. Gelenlerin Kaş'a gelenlerin çoğu da yerli turist ayrıca onu da belirtmek lazım. Hı -hı. Yabancı turist de var Hı -hı. fakat ağırlıklı olarak yerli turist geliyor. Tercih. bilinçli şekilde geliyor. Yani kaç tane istediğini bilerek geliyor. Evet. Bir kitle turizm dokusuna zaten uygun değil. Uygun değil. Evet. Dolayısıyla buraya havalimanı ya da büyük otoyol projeleri yapmak kuşu tamamen bitirmek demek. Evet. Onu kuşadası yapmak demek. Evet. Betona boğmak demek tabii sonraki süreçte Maalesef. de. Evet. Peki bir de bu Kabutaş e, plajı e, ile ilgili de e, bahsettiniz ama oradaki son durum nedir? Belki e, gerçi tabii bunun içinde daha e, Patara da var, değil mi? E, önemli plajlardan. E, oralar üzerine de bir takım e, yapılaşmalar e, yapılmak isteniyordu. E, onlarla ilgili acaba e, son durumla ilgili e, paylaşabilecekleriniz var mı? Şimdi Kaputaş'ta bu aldığımız karar dışında bir de belediyenin orada bir işletmelisi var. Evet. Mesire yeri olarak e, Orman Bakanlığı'ndan tahsis aldı ve orayı plaj olarak işletiyor. Eskiden herhangi bir şezlong güneşlik e, konulamazken ve Büfesi yokken hı hı. iki yıl önce yaptıkları izin aldıkları tabiat varlıklarından aldıkları izni plaj olarak işletiyor. Orası belediye ama oradaki işletme de bizce alınan izne uygun değil. Bununla ilgili de bir dava açtık ama açtığımız davada gelen raporda ve kararda şu vardı. Verilen izin uygun ama yapılan işlem verilen izin dışına çıkmış hı. şeklindeydi. Hı hı. Dolayısıyla Kapıtaş'ın işletmesinde bir sıkıntı var. İkinci olarak Patara ve Fırnaskoyu, Koyu, o tamamen başka bir e, sorun, evet. ona da bir dava açtık. O da şöyle, 2012 yılında yapılan bir değişiklikle tabiat varlıklarının yeniden belirlenmesi sürecine girildi. Yani doğal sit alanları, arkeolojik sit alanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yeniden değerlendirilerek statülerinin belirlenmesi, alanlarının tekrar küçültülüp ya da büyütülmesi şeklinde bir sürece girildi. Bu yılın başında 9 Ocak 2018 tarihli resmi gazetede yapılan bir ilanla bazı sit alanlarının değiştirildiğini gördük. Bunlar içinde patara, fırnas koyu, alanı da vardı Kaş ilçesine bağlı. Evet. Bu Patara birinci derecede sit alanı iken çok büyük bir oranda derecesi ikinci dereceye düşürüldü. Yine Fırnaskoyu da öyle bir kısmı üçüncü dereceye düşürüldü. Yönetmelikte de ikinci ve üçüncü derece olarak geçmiyor artık. Statüleri biraz isim de değiştirdiler. Eskiden birinci dereceye karşılık gelen alana şu anda kesin korunacak hassas alan diyoruz. İkinci evet. dereceye karşılık gelen alana nitelikli doğal koruma alanı ve üçüncü dereceye de sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı terimleri getirildi. Patara'nın çok büyük bir yere ikinci dereceye düşürerek nitelikli doğal koruma alanı yapıldı. Bir kısmı da üçüncü derece sürdürülebilir koruma, kontrollü kullanım alanı yapıldı. Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanında yine belli bir oranda imara açılabiliyor, hı. bazı yapılar yapılabiliyor. Yani on yolu açılıyor. Evet, açıyor. Yani İki bütün... derecede evet. de yine turizme açılabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla sadece eski statüde kalan birinci derece kesin korunacak hastası olan bir şey yapılamıyor. Fakat patara çok büyük oranda e, turizme açılacak şekilde ikinci dereceye düşürüldüğü için biz bu konuda da dava açtık. Evet. Yine Kaş Turizm Tanıtma Derneği, e, Peyzaj Mimarlar Odası ve bu davaya Antalya Mimarlar Odası da katıldı. E, henüz yeni açılmış bir dava. Onun sürecinde bekliyoruz. Eğer bu şekilde geçerse, e, Patara ve Fırnaskoyu, özellikle Fırnaskoyu tamamen e, eldeyimemiş bir alan, hmm. e, Akdeniz Fokunun zaman zaman görülebildiği e, önemli bir e, kumul alan. Buralarda e, bu şekilde giderse tahrip olacaktır ve uzun vadede yok olacak. Çok çok önemli alanlar Bu davaları ayrıca e, takip etmek ya da yurttaş olarak e, katılmak, dahil olmak da mümkün mü bilemiyorum. E, ama en azından e, hepimizi ilgilendiren e, mesele olduğu için e, özellikle kaş, patara, oraları seven, gören, bilen e, insanlara da buradan duyuralım evet. bu davaları. Takipçileri Takipçisi Çünkü senin haberi evet. yoktur büyük ihtimalle böyle bir şey olduğunda. Evet. Ee, şimdi bir de isterseniz e, süremizde daralıyorken e, geçen yıl e, Antalya'da Finike'de maden ocaklarına taş ocaklarına karşı yaşam alanlarını Savunurken, bu mücadeleyi verirken çok hunharca bir cinayete kurban giden büyük nohutçu çiftiyle de o davanın sürecini de siz takip ediyorsunuz. Belki o konuyla ilgili de birkaç söz söylemekte fayda var. Hem dinleyicilerimiz hem biz de son durumla ilgili bilgilenmiş olalım. Maalesef geçen yıl kaybettik hunharca bir şekilde. Ee, bu konuyla ilgili soruşturma bize göre çok eksik yürütüldü. Finike Başsavcılığı tarafından e, soruşturma yeteri kadar derinleştirilemedi. Ee, katil zanlısı Ali Ulvi ve Aysin Büyüknoğutçu'nun kaldığı eve yakın bir eve sadece 15 gün önce e, yerleşmiş. Orada eşinin ailesinin bir yeri olduğu belirtiliyor. Fakat bu 15 gün önce gelmeleri telefon kayıtlarıyla kimlerle görüşülmüş ne gibi bir süreç sonunda gelinmiş. Çünkü kişinin sonra bu şahıs yani katil zanlısı şahıs elmalı cezaevindeyken birkaç mektup yazıyor dışarıya. Beni azmettirenler şunlardır para istiyorum diyor. Sonra güvenlik gerekçesiyle bu zanlının cezaevi değiştirilip, daha yüksek güvenlikte olan Alanya cezaevine naklediliyor. Sonra da Fakat intihar Alanya ediyor. cezaevine evet, nakledildikten Hı. sonra cezaevinde intihar ediyor. Şimdi bu intihar cezaevinde Şüpheli. her intihar bir kere şüphelidir. Tabii, evet. Türkiye cezaevi o bakımdan e, gerekli önlemler alınmış cezaevleridir. Devletin tutuklu da hükümlü de olsa herkesin canını malını koruma görevi var. Cezaevlerinde de hem e, oradaki tutuklu hükümlerin can, e, canını korumak hem de kendisine herhangi bir şahibe gelmemesi için gerçekten önlemler iyi derecede alınır. Bu nedenle cezaevlerindeki her intihar vakası şüphelidir. Evet, evet. Yüksek güvenlikte diye alan yerine nakledilip kısa bir süre sonra intihar vakası bu şüpheleri daha da artırıyor. Hmm. Özellikle bizim dosyada gördüğümüz bir buçuk santimlik bir short ipiyle kendisine boşlukta havalandırma boşluğuna asması şüpheleri yoğunlaştırıyor. Evet, Fakat evet. biz bu olayın e, peşine düşülsün, e, bu davadaki Alanya'daki soruşturma dosyası da esas davaya gelsin diye talep etmemize rağmen iki cesedir. Bu taleplerimiz mahkeme tarafından reddedildi. Dolayısıyla bu intihar e, hı hı. Olayının üzerindeki soruşturma Hangi aşamada Ne derecede onu bile göremiyoruz Korkunç bir şey e, Ve bu arada e, eşi de e, Tutuklu yardım etmekten cinayete azim ettirmekten Değil mi? E, tutuklu idi, idi Geçen haftaki duruşmada hı. maalesef Sabest bırakıldı e, Suç vasfının değişmesi Yani savcılık verdiği mütalaada Cinayete yardım ve olarak görmedi. Sadece suç delilerini yok etme olarak değerlendirme yaptı. Bu nedenle de mahkeme zanlının işe tahliye etti. Evet. Böylece davada tutuklu kimse yok şu Karnı. aşamada. Evet, azmettiricilerin kimliğiyle ilgili de herhalde herhangi bir gelişme yok değil mi? Yok, zaten savcılığın yaptığı... Eksik soruşturma buna yönelik. Bir azmettirici var mı varsa kimler? Biz bunun üzerine gidilmesi için ailenin avukatları ve aile çaba göstermesine rağmen bunun üzerinde yeterince durulmadığını düşünüyoruz. Hmm. Ee, o yüzden telefon kayıtları, HTS kayıtları ailenin olarak incelenmedi e, zanlıların. Evet. Ee, yani Ali burada Uluvi, bir görevi ihmalden de bahsedebilir miyiz aslında bu hukuksal süreç, dava süreci sırasında? E, tabii her işini iyi yapmamak görevi ihmale girer. Evet. Ama burada bir çeşit baskılardan da şüphelenmekteyiz. Ali Ulvi ve Haysin Büyüknoğutçu cinayetten önce de tehditler aldıklarını yakınlarına söylemişlerdi. Daha önce orada... Kaldıkları eşitlik evinde köpekleri zehirlendi. Cinayet olayından üç gün önce de evlerin bulunduğu bölgede bir yangın çıktı. Gece vakti ve Mayıs ayında. Yani e, Temmuz-Ağustos ayında orman kendiliğinden yanabilir yüksek ısılarla ama Mayıs ayında bu pek görülmüş bir şey değil. E, dolayısıyla o yangın üzerine de çok fazla durulmadığını düşünüyoruz. Evet. E, dolayısıyla tehditler de vardı. Bu olayların üzerine gidilmesi gerekiyordu. Fakat maalesef çok hızlı bir biçimde. Önce iddianame hazırlandı. Daha sonra da dava çok hızlı biçimde sona doğru gidiyor. 17 Hı. Nisan'da mahkeme gün verdi. Büyük Hı. ihtimalle karar verecek. Evet. Ee, bizim dediğimiz gibi taleplerimiz de mahkeme kabul etmedi. Hem Alanya'daki cinayet davasının dosyasının incelenmesi hem e, sanıkların zanların HTS kayıtların telefon kayıtlarının ayrıntılı olarak incelenmesi. Bazı tanıklar vardı. Onlarla ilgili taleplerimiz olmuştu. Bunların hepsi reddedildi. Dolayısıyla adil yargılanma ilkesinin ihlal edildiği e, kanaatimiz mevcut bu dosyayla ilgili. E başka yük, daha yüksek mahkemeye Yargıtay'a vesaire yani bir karar sürecine girilse bile belki e, başka e, süreçler başlayacak. ve başka türlü de bir sonuç alınamayacak gibi gözüküyor. Ee, Tuncay Bey ne dersiniz? Bir üst mahkemeye itirazı dosya bozulsa bile ama Hı. bu e, iş uzuyor. Yani Hı. ilk derece e, savcının yapması gereken şeyler daha sonra üst mahkemeler tarafından yapılmaz. Dosya bu neden eksiklik nedeniyle bozulsa bile zaman geçmesi zaten bazı dillerin kaybolmasına neden olacak. Evet. Biz duruşmada şu benzetmeyi yaptık ve bunun da arkasındayız. Ee, büyük Nuhutçu davası Türkiye'nin Kennedy dosyası gibi. Nasıl Kennedy, e, Lee Harvey Oswald mahkemeye çıkarılmadan öldürüldü daha sonra e, Jack Ruby içeride intihar etti. Evet. E, ona benzer yani arkasındaki bağlantılar Çok araştırılmadan e, evet. şaibeli olarak ilerleyen bir süreç. Evet biz de bu davanın takipçisi... Olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Tuncay Koç, avukat bu hafta ekonomi ekolojinin konuydu Verdiğiniz bilgiler için ve programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet bu hafta da ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.